Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Rasulillah. Sevgili dinleyiciler, geçen hafta hesaba çekilme bilinciyle alakalı sorumluluğu gündeme getirmeye çalışıyorduk. İnşallah bu hafta konuyu tamamlamaya gayret edeceğim. Dolayısıyla geçen hafta hesabın ve sorumluluğun ne demek olduğunu İnsanın nelerden sorumlu olduğunu gündeme getirecek bazı bilgiler vermeye çalışmıştım. Bugün de Kur'an-ı Kerim'de insanların hesaba çekilmesi ve sorumlulukla alakalı bazı ayetlerdeki vurgulara dikkat çekmeye çalışacağım. Ve genel olarak sorumluluğumuzu hatırlatan bazı değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağım inşallah. İslam hem dünya ve hem de ahiret nizamı olduğu için insanların yaptıkları işlerinden dolayı hem dünyada hem de ahiret hayatında sorumlu olacaklarını bildirir. Zaten dünya-ahiret ayrımı tümüyle söz konusu değildir dinimizde. İkisi iç içe geçmiş, sorumlulukların da iç içe geçtiği anlayışını insanlara vermiş bir dine sahibiz ölmekle her şeyin sona ermeyeceğini, tam tersine yeni ve sonsuz bir hayatın başlayacağını ve Allah'ın huzurunda her konudan hesaba çekileceğini düşünen bir mümin insan dünyanın geçici zevklerine aldanıp oyalanmaz. Dünyanın fani olduğunu idrak ederek ahiretin her yönüyle daha hayırlı olduğunu düşünür. Ve kendini oraya hazırlar Ahiret için hazırlığını dünyadayken yapar Ve oraya yönelik hesabını, muhasebesini düzgün bir şekilde değerlendirir Çünkü o ahiret hayatında yalnız kendi çalışma ve gayretinin karşılığını bulacağına, göreceğine inanır İyi ve kötü yapacağı her işten sorumlu olacağını İyiliklerinin ödül, kötülüklerinin ceza olarak karşısına çıkacağını, zerre kadar bir iyiliğin ve şerrin hesapsız bırakılmayacağını mümin unutmaz. Dünya bir imtihan dünyası. Başı boş ve sorumsuz olarak insan bırakılmamış. Dünyada ektiğini ahirette biçecek. İnsan sağlığından, gençliğinden, gücünden, güzelliğinden, zenginliğinden, fakirliğinden her şeyinden Sorumlu tutulacaktır Konuştuklarından Baktıklarından Duyduklarından Düşüncelerinden Elbette inançlarından Olumlu ve olumsuz Her türlü davranışlarından Hesaba çekilecektir El neleri tuttu Ayak nerelere gitti Vücut hangi işle meşgul oldu Gönülden ne tür Düşünceler inançlar geçiyordu Davranış olarak yapılması gerektiği halde neler yapılmadı, yapılmaması gerektiği halde neler yapıldı, yine söz yönüyle ne yanlışlar telaffuz edildi, bütün bunlardan insan hesaba çekilecek, sorumlu olacaktır. Kendisine bahşedilen nimetleri nerelerde ve nasıl kullandığından, elde ettiği serveti, parayı, malı, nereden ve nasıl elde ettiğinden, sonra da nerelere ve nasıl sarf ettiğinden, sorguya çekilecek insanoğlu onun için sorumluluk bir bütün olarak düşünülmeli hem dünya hem de ahiret açısından ve her yaptığımız davranıştan çünkü İslam hem dünya hem ahiret nizamı olmakla birlikte bir bütün teşkil eder ve dünya hayatıyla ahiret hayatını birbirinden ayrı düşünülmesini doğru görmez peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan öldüğü zaman amelinin Arkası sonu kesilir. Yalnız üç şeyden dolayı kesilmez. Biri sadakayı cariye yani uzun süre ayakta kalan bir hayır eseri. Diğeri kendisinden faydalanılan bir ilim. Üçüncüsü de kendisine hayır dua eden salih bir evlat. İşte bu üç özellikten en azından birisine sahip olan kişi sevap defterleri öldükten sonra da devam etmeye çalışacaktır. Müslüm'ün rivayet hmm. ettiği bu hadis gerçekten önemli bir durumu yansıtır. Demek ki bu dünyada yapılan işlerin sorumluluğu ahiret aleminde de devam edecektir. İnsan kötü bir çığır açtıysa hmm. onun günahları öldükten sonra da kendi hanesine yazılacak, güzel bir çığır açan, güzel bir eser bırakan ve kendisi vesilesiyle bazı devamlı hayırlara yol açan bir kimsenin de sevabı öldükten sonra bile devam edecektir. O halde dünya sorumluluğu ile ahiret sorumluluğunu kesin çizgilerle birbirinden ayırt etmek mümkün değildir. Öldükten sonra bile insanın sevapları veya günahları devam edebiliyor. İnsanın dünya ve ahiretteki sorumluluğu birkaç yönde olur. Ee, i̇nsan önce yaratanına karşı, kendi cinsine diğer insanlığa karşı emri altındakilere, amirlerine ve topluma karşı Sorumluluklar yüklenen ve kendi nefsine karşı da sorumlu olan bir yaratıktır. Efendimiz şöyle buyurur bu konuyu izah sadedinde. Her biriniz bir yöneticisiniz ve her biriniz yönetiminizdekilerden sorumlusunuz. Devlet adamı bir yöneticidir ve halkından sorumludur. Erkek ailesinin yöneticisidir ve onları gözetmekten sorumludur. Kadın kocasının evinin muhafızıdır. Ve bundan sorumludur. Hizmetçi, efendisinin malının bekçisidir. Ve bundan sorumludur. Her biriniz bir yöneticisiniz. Ve yönetiminizdekilerden sorumlusunuz buyurur. Buhari'nin e, rivayet ettiği bu hadiste. Dolayısıyla hepimizin devamlı sorumlu olduğumuz her şeyi e, hesaba katmamız. Ve hesap günü gelmezden önce alnımızın akıyla hesaba Çekilmek için kendi nefsimizi devamlı hesaba çekmemiz gerekir. Kişisel ve toplumsal sorumluluğa gelince İslam dini öncelikle şahsi sorumluluğu benimseyen bir dindir. Hristiyanlık gibi başkalarının yaptığı suçun cezasını çekecek ve e, Hz. Adem'in suçuna güya onlara göre affedilmeyen bir suçtur. Ortak olacak bir varlık değildir. La uhra. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez buyurulur. E, Fatır suresi 18'de İsra suresinde ve diğer yerlerde e, sorumluluğun şahsi olduğu özellikle vurgulanır. Evet, eğer yükü ağır gelen kimse onu taşımak için başkalarını çağırırsa onun yükünden hiçbir şey alınıp taşınmaz. Akrabası dahi olsa kimse onun yükünü taşımaz buyurur. Fatır 18'de Cenab-ı Hak. Yine Nur suresi 54'te de ki Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki o peygamber kendisine yükletilenden ve siz de kendinize yükletilenlerden sorumlusunuz. Yine diğer bir ayette şöyle buyrulur. Ey iman edenler Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın oğlu, oğlun da babası için bir şey ödeyemeyeceği günden Korkun denilir. Lokman suresi 33 ayette, 33. ayette. Dolayısıyla bu ayetler sorumluluk prensibini özlü şekilde bize bildirir. Bazı durumlarda ise sorumluluğun iyilik yahut da kötülük olsun başkalarına da geçtiği olur. Yapılan amel, iş, hayır veya iyilik ise bunun sevabı. Şer veya kötülük ise günahı hem o işi yapana hem de onu yapmasına sebep olduğu kimselere ulaşır. Yani emretmek, sebep olmak, onun onunla ilgili bir vesile de bulunmak, çığır açmak, sevap bir işse onun getirisini, günah bir işse onun götürüsünü insana yükleyecektir. Bir ayette Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Böylece kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak bilmeden saptırdıkları kimselerin günahlarınıysa Kısmen yüklenirler. Dikkat edin, yüklendikleri yük ne kötüdür. Nahl Suresi 25. ayette böyle buyurulur. Çığır açmayla ilgili meşhur hadis-i şerifi bir kısmınız mutlaka duymuştur, bilirsiniz. Allah Resulü, Müslim'in ve Tirmizi'nin rivayet ettiği o hadiste buyurur ki, Her kim İslam içinde güzel bir çığır açarsa ve bu güzel çığır kendisinden sonra da tatbik edilip sürdürülürse, kendi sevaplarından hiçbir şey eksilmeksizin Onu sürdürenlerin sevaplarının bir benzeri Kendisinin lehine yazılır Kim de İslam içinde kötü bir adet çıkarır Kötü bir çığır açar Ve bu kötü adet kendisinden sonra da sürdürülürse Kendi günahlarından hiçbir şey eksilmeksizin Onu sürdürenlerin günahlarının benzeri de O kimse üzerine yazılır buyurulur Dolayısıyla İnsanın kendi evladına, emrettiği insanlara, öğretmenlik yaptığı kişilere hayırlı bir bilgi verir, güzel bir davranış yönüyle onları etkiler ve onları güzel amellerle beslerse, onun sevabından da mutlaka yararlanacak. Tersi de geçerli olacak. Çocuklarına, emrettiği insanlara, örnek olduğu duruma, Toplumdaki kendisini seven örnek kabul eden kişilere işte hocaysa cemaatine talebelerine yanlış bir şey verdi kötü bir örnek oldu onların yanlışlığına vesile olduysa onların günahlarının sorumluluğu da o günahı işleyenlerle birlikte o vesile olan etkin konumdaki Kişinin de üzerine olacaktır Demek ki İslam'a göre insanların yaptıkları işler Ya sadece kendilerini ilgilendirmekte veya yapılan işin özelliğine göre O işten başkaları da fayda veya zarar görmektedir İşte bu duruma göre başkalarının yaptıkları işlerden Sevap veya günah kazanacak kimselerin olması da doğaldır Çünkü bu şahıslar her şeyden önce kendi sorumlulukları altında kalan iyilik veya kötülük cinsinden bir şeyler yapıyorlar Yapılan bu işlerin etkileri de bazen uzun süre devam ediyor. İşte bu anlayış doğrultusunda hareket eden mümin, bütün organlarıyla yaptıklarından sorumlu tutulacağını bilir. Bu inancı onu daha kontrollü bir hayat yaşamaya zorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mümin günahı tepesine çökecek bir dağ gibi hisseder. münafıa gelince, o günahını burnun üzerine konmuş da hemen burnundan, Uçabilecek bir sinek gibi kabul eder. Günahını önemsemez, küçük görür der. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste. O yüzden sevgili dinleyiciler biz veballerimizi, günahlarımızı hele başkalarının e, günahlarına ortak olmayı e, çok ciddi bir felaket olarak değerlendirelim. Bunların sorumluluğunu ne kadar ağır olduğunu düşünelim. Kişinin davranışlarından hesap verme yükümlülüğü altında bulunmasına e, sorumluluk diyoruz. İşte hesap yükümlülüğü kişinin davranışları sebebiyle ödül ya da ceza biçiminde bir karşılık görmesi sonucunu doğurur. Evet. İslam'a göre insan her yönüyle sorumlu bir varlıktır. Çünkü kendine iyi ile kötü, doğru ile yanlış, açık biçimde gösterilmiş hem Kur'an ayetlerince hem o Kur'an ayetlerini yaşayarak, izah ederek pratize eden Allah Resulü tarafından bütün iyilikler, kötülükler genel hatlarıyla insanlara tanıtılmış ve Allah insanı iradeli bir varlık olarak yaratmış. Yani iyiliği de kötülüğü de şerri de hayrı da seçebilecek bir irade verilmiş. İşte seçimini yapabilmesi gereğini yerine getirebilmesi için akıl irade ve yapabilme gücü Allah tarafından insana ihsan edilmiş. Kişi özgür iradesiyle dilediği seçimi yapabilir. İstediği işi işleyebilir. Fakat bu özgürlüğü onu seçiminden yaptıklarından muhakkak sorumlu kılar. Seçimi ve davranışlarının sonuçlarına katlanma zorunda bırakılır. Her istediğini yapan, istemediği nice şeylerle karşılaşacaktır. Yani insan iradeli varlıktır, istediğini yapabilir ama karşılığına, cezasına, bedeline katlanmak şartıyla. İşte davranışlarının niteliği iyi ya da kötü oluşu bunların sonuçlarının e, niteliğini başka bir deyişle de göreceğe karşılığın yani ödül veya ceza oluşunu belirleyecektir. Evet sevgili dinleyiciler İnsanoğlu demek ki yaptıklarından mutlaka hesaba çekileceğini değerlendirecek ona göre davranacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyi işler yapmakta acele edin siz gelecekten hayırlar yapmanızı engelleyecek şu yedi şeyden başka ne bekliyorsunuz der. Evet sizi unutturan fakirlikten, azdıran zenginlikten, dengeyi bozan hastalıktan, saçma sapan söyleten ihtiyarlıktan, ansızın gelen ölümden, gelmesi beklenen şerlerin en büyüğü olan deccalden yahut belası daha büyük ve daha acı olan kıyametten daha başka bir şey mi bekliyorsunuz? Buyurur Peygamberimiz Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste. Yine başka rivayet şöyledir. Bütün işlerde aceleden korunmak hayırlıdır ancak... Ahiret hayatına yatırım olacak işlerde acele etmek daha hayırlıdır. Aman hayırlar için acele ediniz buyuruyor Peygamberimiz. Evet sevgili dinleyiciler. Bugünlerde dünler için birer yarındı. Hep yarına erteliyoruz. Yarın daha güzel davranışlarda bulunacağım. Tövbe edeceğim. Ee, daha güzel insan olacağım diyoruz. Bugün ne yaptık ki yarın ne yapacağımızı kesin olarak değerlendiriyoruz. Bugünlerde dünlerin yarınları idi. Günümüzü tümüyle tövbe için daha güzel bir insan olma gayreti için kullanmıyorsak helekel müsevvifun hadisinde beyan edildiği gibi yarıncılar gelecekte yapacağım diyenler helak olmuştur. Biz de o helak olanlardan e, olabiliriz. Onun için bugünden daha geciktirmemek kendimizi hesaba ahirete hazırlayıp ölüme her an hazır olmak ve hesap günü gelmezden önce nefsimizi hesaba çekmek akıllı insan olarak hepimizin yapması gereken hususlardır. Bugüne kadar zevkli rahat bir hayat yaşamış olsaydık ne kazanmış olacaktık? Ee, bizimle ne devam edecek gidecekti? Yarın öleceğiz. Aldığımız keyifler, zevkler yok gibi unutuldu. Kalanlar günahlarımız. Bizimle kalan eğer bu haram zevkler, haram eğlenceler keyiflerse sadece onun günahı kaldı. Ne tadı, ne lezzeti, ne bizde bir olumlu bir şey e, kaldı. Zerre miktarı günah veya zerre miktarı hayır mutlaka karşılığını görecekse Zilzar suresi 8. ayette O yüzden dünyadan ahirete neler götürüyoruz? Cehenneme kazanlar, ateşler mi götürüyoruz? Cennete köşkler, saraylar mı götürüyoruz? Bunu yaptığımız amellerle ortaya koymamız gerekir evet dünya bir masal oyun ve eğlence gibi bir rüya gibi hepimiz şu kadar sene yaşadık arkamıza döndüğümüzde ne kazandık ne gördük diye hesaba kattığımızda inanın bütün zevkler keyifler yok mesabesinde acılar da unutuldu lezzetler de ama unutulmayan şeyler bizim sevaplarımız veya günahlarımız omuzlarımızda kameramanlar var hayatımızı hep filme alıyorlar yarın kitabımız verilecek o bütün yaptıklarımız işte çip gibi filme alınan hususlar yarın açığa çıkacak ekranlardan yansıyacak ve övüneceğimiz veya yerin dibine batıp da keşke sahip olmasaydık keşke yaşamasaydık diyeceğimiz problemli hayatımız karşımıza çıkacak evet Küçük büyük her şeyi yazan bir kitap, la yuqadiru sariyaten ve la kebiraten illa ahsaha ve veduduma amilu hadira. Küçük büyük hiçbir şey bırakmadan her şeyi ayrıntılarıyla yazıp döken bir kitap. Her şeyi hazır bulacaklar deniyor. Kehf suresi 49. ayette. Onun için buradan neler götürüyoruz, neler ekiyoruz? azıklarımıza azık torbamıza neler hazırlıyoruz Bunları bir değerlendirmemiz lazım. İnsanoğlu mutlaka hatalar işliyor günah işliyor ama işlediğimiz günahtan sonra iblis rolümü oynayacağız Adem rolümü oynayacağız o çok önemli. Adem Aleyhisselam da e, Allah'a itaatsizlik yaptı şeytan da bir itaatsizlik yaptı. E, i̇taatsizlik yönüyle eşit gibi kabul edilecek bu durumdan sonra, Ondan sonrası önemli. Hatadan sonra biri tevbe etti, pişman oldu. Kendi nefsini ayıpladı. Ben nefsime zulmettim, hata ettim. Allah'ım affet dedi ve affa uğradı. Öteki de suçu başkalarına atmaya çalıştı. Ve suçu kabullenmedi, tövbe etmedi. Dolayısıyla lanet halkasını boynuna takmış oldu. Evet, o yüzden günah günahı savunmak, kendini temize çıkartmaya çalışmak, hep başka suçlu bulmak ya da suçun, günahın suç olmadığını değerlendirmek şeytani bir yola girmektir. İşte bu hesabı çok ağır olunacak bir adım atma, bir uçuruma yönelme gibi olacaktır. Sevgili dinleyiciler, hesap derken ister istemez yaptığımız kötü davranışlar aklımıza gelmeli. O hesabı kapatmak için, onları silmek için gayret sarf etmeliyiz. İşte günahlarımızı değerlendirmeli. Onları bırakmalı ve tevbe çeşmesiyle arınmalı. Gönlümüzü, zihnimizi, davranışlarımızı, organlarımızı o tevbenin suyuyla tertemiz hale getirip kirlerden uzaklaşmalıyız. Bütün bunlardan önce günaha karşı, günahlara karşı tavrımız çok önemli. Bugünün gençliği özellikle insanları günah işleme özgürlüğünü Kendisinde tümüyle görüyor. Kendisine kimsenin müdahale etmesini istemiyor. Allah'ın Allah adına Müslümanların ona hesap soracağını kabullenmek istemiyor. Veya e, kimse karışamaz diye dini bile kendisine karıştırtmak istemiyor. Bu özgürlük, affedersiniz, eşek özgürlüğüdür. Eşek de istediği yerde anırır, istediği yeri pisleyebilir. İnsan böyle bir hayvan özgürlüğüne özenmemelidir. İnsanın ayrı erdemleri vardır ki bu insanı e, hesaplı, kitaplı olmaya götürür ve her istediğini her yerde yapmama olgunluğuna insanı ulaştırır. Yani haramları işlemek, her şeyi özgür olarak değerlendirmek cehenneme gitme özgürlüğü anlamına gelir. Evet herkesin cehenneme gitme özgürlüğü de vardır. Allah böyle bir seçenek vermiş zorlama yaparak ille de cennete gideceksin e, demeyiz. Ama bilelim ki şeytan insanları cehenneme doğru sürüklemekte. Allah ise bizi e, cennete davet etmektedir. Rahmetiyle, merhametiyle bu çağrıyı sık sık e, yapmaktadır. O yüzden işte hesabı değerlendirmek, hesap gününün dehşetini e, bize hatırlatacak e, tavsiyelerde bulunmaktadır Cenab-ı Hak. Sevgili dinleyiciler Kur'an-ı Kerim'de hesap ve Allah'ın hesaba çekmesiyle alakalı sorumlulukla ilgili bazı ayetlerdeki vurguları ifade etmiş olayım. Kur'an-ı Kerim'de hesap kelimesi hep ahirette hesaba çekilme anlamında 48 ayette çeker, geçer. Sual kelimesi de türevleriyle birlikte mesuliyet kavramını çağrıştıracak şekilde 22 ayette kullanılır. Kur'an'da hesap günü olan din günü, ceza günü kıyametle ilgili çokça ayeti kerime vardır. Dolayısıyla bu ayetlerde kıyamet gününde, hesap gününde kimseden kimseye fayda gelmeyeceği belirtilir. Herkesin kendi derdine düşeceği vurgulanır. Hesap günü mahşerde vücut organları dile gelerek neler yaptıklarını e, anlatacaktır. Ağızlara gem vurulacak, mühür vurulacak, eller, ayaklar, deriler konuşturulacak. Organlar ne yaptıklarını tek tek söyleyecektir, itiraf edecektir. Hesap gününün bir ayırt etme günü olduğu vurgulanır Kur'an'da. Hesap gününde amel defterleri çıkarılır. Dünyada yapılan bütün işler açıklanır. Hesap gününde ameller sevap ve günah yönünden tartılır, mizana konulur. Hesap gününde hesap vermekten kurtuluş yoktur. Kur'an ısrarla bunu da vurgular. Hesap gününde herkese kazandığı verilecektir. Kişi Kötü amelinden kaçmak isteyecek o günde ama tabii ki kaçamayacaktır. O hesap gününde günahkarlar yüzlerinden tanınacaktır. O hesap gününde kitabı yani amel defterleri karnesi sağdan verilenler kurtuluşa erip cennete gidecekler. Kitabı amel defteri soldan verilenlerin feci durumları Kur'an'da dehşetli tablolar halinde ifade edilir. Hesap gününden korkmak ve dünyada iken ona göre. Tedbir alınmayı Kur'an ısrarla tavsiye eder. Yine hesap gününde peygamberler bile hesaba çekilecek, sorulacak, sorguya tabi tutulacaktır. Kur'an-ı Kerim'de sorumluluktan bahseden ayetler yeterli açıklıktadır. Herkesin kazandığı amel kendisinindir. Kimse kimsenin günahından sorumlu olmayacak. Her insan ancak kendi günahının yükünü çekecektir. Çünkü dünyadayken işlediği amellerle günah kazanan kendi aleyhine kazanmış olur. İnsanlar sorumlu olarak yaratılmıştır. Bu sorumluluk ruhlar, ruhlar aleminde verilmiştir. Kur'an'ın ifade ettiğine göre. insanlar sadece inandık demekle sorumluluktan ve imtihana çekilmekten kurtulamazlar. Çünkü insan başıboş bir varlık değildir. Kur'an'ın ifade ettiğine göre. Vücut organları yaptıklarından sorumludurlar. Allah peygamber, ve şeriat göndermeden kullarına sorumluluk yüklememiştir. Allah kimseye gücünün yettiğinden başkasını da yüklemez. Bazı ameller insana zor gelebilir. Bunun için de insan gücünün dışında bir şeyle sorumlu tutmaması için Allah'a dua etmelidir. Yine insan unutarak, yanılarak işlenecek hatadan sorumlu tutmaması için de Allah'a dua etmelidir. İnsan göklerin, yerin ve dağların yüklenmekten kaçındığı emaneti yüklenerek, sorumluluğa talip olmuştur. İnsan sadece kendinden değil, çevresinden ve özellikle ailesinden de sorumludur Kur'an'a göre. Kendini ve ailesini ateşten koruma sorumluluğu ve görevi vardır. Kur'an, insanın kendini devamlı gözden geçirmesini, nefis muhasebesi yapmasını emreder. İstina duygusu, sorumluluktan kaçmaktır, sorumsuzluktur. Dolayısıyla bunlar kınanan e, bir sorumlu olma durumudur. Evet, Kur'an-ı Kerim'de özet olarak sorumluluk ve hesapla alakalı bu vurgular yapılır. Bakara Suresi 201 ve 202. ayette. Onlardan bir kısmı da ey Rabbimiz, bize dünyada da bir hasene, güzellik, iyilik, ahirette de hasene, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru derler. İşte onlar için kazandıklarından ahirette büyük bir nasip vardır. Şüphesiz Allah'ın hesaba çekmesi çok süratlidir buyurulur. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allah'ın mülküdür. Gönlünüzde olanları açığa vursanız da, gizleseniz de fark etmez. Allah onunla sizi hesaba çeker. Sorgudan sonra dilediğini affeder, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir buyrulur. Bakara 284'te. Allah her şahsa ancak gücü yettiği kadar sorumluluk yükler. Herkesin kazandığı kendi lehine veya aleyhinedir. Bundan sonra şöyle dua etmemiz istenir. Ey Rabbimiz unutursak veya hataya düşersek bizi hesaba çekme, mağfiret et. Ey Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz bizim gücümüzün yetmediği işlerden bizi sorumlu tutma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bizim Mevlamızsın, dostumuz ve yardımcımızsın. Kafir kavimlere karşı bize yardım et. Amen Resulü diyebildiğimiz Bakara suresinin 286. ayetinde mal olarak böyle buyurulur. Yine Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur buyurulur. Ali İmran 19. ayette. Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi yaptığından sorumludur buyurulur. İsra 36'da.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 Ancak Allah'a sağlam ve temiz iman etmiş bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer buyrulur. Şu ara 88 ve 89. ayetlerde. Enbiya 1. ayeti şöyledir mal olarak. İnsanların hesap günleri yaklaştı. Hal böyleyken onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler. Enbiya 23. ayette yine Allah yaptığından sorumlu tutulmaz. Onlarsa, insanlarsa sorguya çekileceklerdir. Her yaptıklarından hesaba çekileceklerdir buyurulur. Lokman suresi 33. ayet Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın evladı ve evladın da babası için bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın buyrulur. Evet sevgili dinleyiciler ayet-i kerimelerde çokça hesaba çekme ve çekilme ile alakalı e, ifadeler vardır. Biz bunların e, durumunu e, değerlendirip kendimizi kontrol altında tutalım ve yarın için şimdiden hazırlanmaya gayret edelim. Günahlarımız bizi ahiretteki güzelliklerden mahrum bırakacağı ve belki çok uzun süre belki ebedi azaba götüreceği ihtimalinden dolayı hesap günü açısından çok önemli bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. İnsanlar günahmış hiç önemsemiyor. Haram bu helaldı yediği işler yediği içtiği konularda kazandıklarında bankayla işlerinde insanlarla alışverişlerinde kandırmalarında yalan söylemelerinde hile ve aldatmaya gitmelerinde ya da günlük hayatlarının değişik özelliklerinde ahlak konularında ibadetle alakalı hususlarda farzmış, harammış, helalmış hemen hiç önemsemeyecek bir duruma geldi. Sorumsuzca bir davranış içerisindeler. İnsan hesaba çekileceğini nasılsa unutu veriyor. Akşama ne yiyeceğini düşünüyor da yarın ölebileceğini e, ve ölünce de mutlaka her şeyden hesaba çekileceğini e, değerlendirmiyor. Bazıları da günah olduğunu kabul ediyor, haram olduğunu kabul ediyor. Ama işte velaya la yevurranneküm billahil garur ayetinde Lokman suresinde e, ifade edildiği e, 33. ayette ifade edildiği gibi şeytan sizi Allah adıyla Allah'ın affediciliğiyle aldatıp kandırmasın günahlara daldırmasın e, ayetinin değerlendirilmesi hususunda nasıl Allah'la kandırma söz konusu dolayısıyla insanlar da böyle nasıl olsa Allah'ın affı bizi kuşatacaktır Allah affedecektir diyerek sorumsuzca bir hesap hesapsız bir yaşayış e, içinde olabiliyorlar evet halbuki e, isyan edenlere e, azap vaadi Allah'ın unutulmamalı Evet, polisin başa çıkamayacağı nice problemlere günah kavramı çare olur, onlara başa çıkar. Nice e, yanlışlıkların bekçisi, Allah korkusu, e, günah duygusu, hesaba çekilme anlayışı e, olmalıdır. Namaz ve diğer ibadetlerin insanları kötülüklerden, fenalıklardan, e, günahlardan alıkoyduğunu e, Kur'an ifade ediyor. O yüzden, Allah'ın emrettiği ibadetlere dört elle sarılmak aynı zamanda kötülüklerden de uzaklaşmanın bir yoludur. Zaten Allah'ı seven insan sevdiğinin sevdiği şeyleri de yerine getirir. Onun sevmediği şeylerden kaçınır. Onu hoşnut etmeyecek davranışlardan uzak kalır. Kaldı ki e, namaz gibi tüm emirler, ibadetler bizim dünyada da iyiliğimiz içindir. Bizim ruhumuzun gıdası açısından psikolojimizin sağlamlaşması güzelleşmesi açısından fıtratımızın ihtiyacıdır. Her türlü haramlar da e, zararı bize dokunacağından dolayı Allah haram kılmıştır. Önce Allah'a itimat edip güveneceğiz ve o neyi yasakladıysa e, bizim zararımıza olduğu için yasakladığını bizden neyi emretti istediyse onun bizim için her türlü hayırlara sebep olacak güzellikler içerdiğini dünyada da ahirette de Allah bizim iyiliğimizi istediğini e, hesaba katacağız, güveneceğiz ve Allah'ın emirlerinden dışarıya çıkmamaya gayret edeceğiz. Yoksa e, sorumsuz bir e, davranışta bulunuruz ki bu hayatı hem dünya hem ahiret açısından felaketlere götürecektir. Evet günümüzde günahlar çok rahat işlenebiliyor, reklama ihtiyacı yok buna rağmen her çeşit günahın bol bol tasvir ve reklamı da yapılıyor artık günahlar haramlar şiirleşmiş cazip hale getirilmiş televizyonlarda medyada sokakta çarşıda e, her türlü haram eğitim kurumlarının özendirmesiyle her türlü kapitalist ortamın e, haramlara müsait ve insanları teşvik edecek e, dayatmalarıyla insanlar hep ahirette hesaba çekileceğini unutup e, her türlü haramların cazibesine, e, yalancı cazibesine katılabiliyor, kapılabiliyorlar. Nefis şeytan için e, hoş görebilecek, ama e, Allah'ın rızasına uygun olmayacak, fıtratımız içinde güzel olmayan nice yanlışlıklar e, rahatlıkla alenileşiyor, moda olu veriyor, toplumu etkiliyor. Çocuklar, gençler daha fazla bu etkilenmelerden nasibini alıyor. Günahlar bulaşıcı mikrop gibi Mikrop kaynağı Onunla ilişki hastalık kapmaya Sebep oluyor Her türlü günaha seyirci kalmak Sadece seyretmekle Yetinmeyi gerektirmiyor Onları kaldırmaya Çalışmadığı müddetçe Bulaşıcı hastalık şeklinde Onları görenlere de O günah hastalıkları sirayet ediyor Evet Üzüm üzüme baka baka kararır derler İnsanlar da günahkarlara baka baka günahlara ediyorlar. Çürük bir domates nasıl bir kasa sağlam domatesi aynı kasada durdukları müddetçe çürütürse e, bozulmuş fesada uğramış ahlak yönüyle, inanç yönüyle dejenere olmuş insanlar da e, isyankar insanlarda günümüzde işte demokrasi var, özgürlük var diye devletin haramlara karşı en küçük çapta bir tavır almayan yaklaşımından, toplumun emri bil maruf nehyanil münker konusundaki duyarsızlığından, bana ne neme lazım anlayışından da cesaret alarak iyice şirretleşiyor ve e, haramları alenileştiriyor ve nice insanların etkileneceği, e, zarar göreceği, onları da bozacağı şekilde e, kötü örnekler ortalığı kaplıyor. O yüzden... Kur'an-ı Kerim fasıklarla beraber olmayı yasam, yasaklamış, kınamış ve sadıklarla beraber olmayı emretmiştir. Sevgili dinleyiciler, bir günah bir günahı doğurur. Damlaya damlaya göl olur. Küçük günah da büyük günahlara kapı açar. Kaldı ki küçük günahlar da birike birike büyük günah olur. Ee, büyük günahlar da şirke, küfre insanı ulaştırabilir. Onun için hiçbir günahı küçük görmemek ve Hemen e, yanlışlıkla bir hata, bir günah, bir isyan işlediysek tövbe etmek, arınmak, yeniden sağlam bir çizgiye, istikamete e, koşmak gerekir. E, aynen ayağa kayan bir insan gibidir, hata eden bir insan. E, yani İslam bizim melek olmamızı istemez. Hiç hatasız bir kul olmamızı teşvik ve tavsiye etse de böyle bir duruma gelmeyeceğimizi bilir o yüzden tevbe diye bir silgiyi arınmayı, aklanmayı ortaya koymuştur. Ve her insanın peygamberler dahil hata edeceğini hatayla mağlul olduğunu Kur'an nice ayetlerin işaretiyle ifade eder. Ama önemli olan burada hemen bir hata edince silkinip toparlanmak kalkmaktır. Yani hata eden bir müminin Durumu istikamet üzere yürüyen cennete doğru e, hayırlı bir yol yolcusuna benzetebiliriz. Sırat-ı müstakim yolcusuna. Yolda yürürken insanın ayağı sağlam basmalı. Düşmemeye, engellere takılmamaya çalışmalıdır. Düzgün, güzel yürümelidir yolun neticesine ulaşmak için. Ama hiç ayağa sürçmeyen e, bir yolcu olmaz. Hepimizin... Hangi yaşta olursak olalım bugüne kadar ayağımızın tökezlediği, ayağımızın kaydığı, burkulduğu bir durum e, mutlaka olmuştur. Tökezlemek hatta düşmek normaldir, mümkündür. Ama nasıl olsa düştüm deyip de düştüğü yerde kalmak çok çirkin bir davranıştır. Hemen kalkmamak ve bir daha düşmemek için e, e, çaba sarf etmemek esas problemdir. Onun için e, insan... Bir daha düşmemek için tedbir almalı, hemen düştüğü yerden kalkmalı ve eğer düştüğünde bir yeri zarar gördüyse e, tedbirini almalı, e, tedavisinde bulunmalıdır. İşte günahlar da böyle, e, insan manevi yolculuğunda e, tökezleyebilir, hata edebilir, ayağa kayabilir, sürçebilir, nasılsa bir engele çarpabilir ama hemen ne yapmalı? Zarar gördüyse tevbe ile pişmanlıkla tedavi olmalı. Ve yeniden yoluna daha sağlıklı bir şekilde devam ederek tedbirini daha fazla alıp bir daha düşmemeye gerekli tedbirlerini kuşanmaya gayret etmelidir. Sık sık düşen, düşmeden yapamayan, düşüp de kalkmayan kişi anormaldir. Hele aynı yerde devamlı düşen, hele hele düşmek için o yerden geçen insanın aklından şüphe edilir. O yüzden hatalar, günahlar bir sırat müstakim yolcusu için düşmek, bir engele çarpmak, yoldan çıkmak olarak kabul edildiği için... E, ...haram olan yerlere sık sık müracaat etmek, aynı hataları sık sık yapmak olgun, akıllı bir insana yakışmaz. Bazı düşüşler sakatlıklara sebep olabilir. Tedavi edilmezse insan normal yürüyemeyecek hale gelebilir. İşte insan da tevbe ile tedavi edilmezse sakatlıklar ölümcül dertlere dönüşebilir... İstikamet kaybolur sevgili dinleyiciler. Onun için sırat-ı müstakim yolcusunun devamlı yolundaki engellere dikkat etmeli, haramlara karşı, isyanlara karşı tedbirli olmalı ve nasılsa bir yanlış yaptıysa hemen toparlanıp kendine gelmeli ve tedbirini artırarak doğru yolunda bir daha düşmemeye çalışarak yürümeye gayret etmelidir. Evet, günahları nehyetme, eleştirme, onları toplumdan uzaklaştırma, muhatabımızda gördüğümüz bir hatayı düzeltmeye çalışma görevlerimiz var. Çünkü mikroplarla savaşmazsak biz de onların hastalığına uğrarız. Çocuklarımız daha çok o hastalıklara müsait olur. Onların korunma yönleri daha zayıftır çünkü. Onun için nehyanil münker dediğimiz görev mutlaka toplumun, şuurlu insanları tarafından yerine getirilmelidir. Yani yasaklamak, Allah'ın yasakladığı şeyleri topluma yasak etmeli. E, durun kalabalıklar çıkmaz bu sokak diyebilmeli. Hatta çıkmaz sokaktan da öte. Bu sokağın sonu uçurum diye insanlara haykırabilmeli. Kişilerin cehenneme doğru giden yolunda e, kırmızı işaretleri yakabilmelidirler. Evet, insanlara tebliğ etmek, sohbet etmek Herkesin kolayca yapabileceği şeyler. Ama günahları, münkeri nehyetmek, onlardan sakındırmak biraz güç istiyor. Otorite istiyor. O yüzden İslami bir otoritenin e, oluşturulması mutlaka gereklidir ki o otorite ancak haramlara karşı dur desin, onlara cezalar versin veya onları toplumu, insanlığı sevdiği için onları yaptırmaya müsaade etmesin. Maalesef batı tipli e, yönetimler, İnsanların her türlü haramlarını işleyebileceği, e, hatta haram işlemeye mecbur e, edilecek ortamları insanlara verirler. O yüzden e, onların zaten yapılarında haram diye bir ifade yoktur. E, ahiret diye bir anlayış söz konusu değildir. E, sadece haram helal Dinlenmeden ekonominin şöyle olması, dünya rahatının e, şu şekilde olması gibi ölçüleri vardır. Ama Müslümanların İslami e, nizamın e, elbette ahireti önceliklemesi, o açıdan da dünyanın güzelleştirilmesini istemesi söz konusudur. Evet, her hatanın, her günahın e, sadece ahirette hesaba çekilecek sorumluluğu değil, aynı zamanda insanın gönlünü rahatsız edecek, e, vicdanını karartacak, psikolojik olarak onu etkileyecek, hastalıklara, manevi hastalıklara sebep olacak anormallikleri de vardır. Günahlar stres ve bunalım kaynağıdır. Ruh sıkıntısı, vicdan azabı, dengesizlik, kendini aşırı suçlama veya özgüvenin yitirilmesi ya da tersine şirretlik, artık haya perdesinin yırtılması e, gibi fasıklık e, ya da iki kimliklilik, şizofrenlik, gibi problemlere sebep olur. Evet her günahın krizlere, streslere, bereketsizliklere, huzursuzluklara, doyumsuzluklara, şikayet ve şükürsüzlüğe yol açan e, yolları, durumları söz konusudur. İşte bütün bunlardan dolayı günahlardaki e, günahlardan dolayı kirlenmiş vicdanda oluşan suçluluk duygusunu ve stresi en güzel tedavi etmek için, Allah'a yönelip tevbe etmek arınmak gönlümüzdeki kirleri pasları tedavi edecek manevi ruhi gıdalara müracaat etmek en akıllıca en doğruca yapılması gereken hususlardandır. Sevgili dinleyiciler hesaptan ve sorumluluktan bahsediyorum. O yüzden hesap günü mutlaka gelecek hesapları gören hasip olan Allah her şeyin e, hesabını soracak. O ahiretin tek sahibi. Kur'an'ın temel üslubu e, ümitle korkuyu vurgulayarak cennet ve cehennemi e, hayır ve şerrin mutlaka karşılığının göreceğini, görüleceğini e, vurgular. O yüzden e, Müslüman sadece e, dünyada e, yaşadığı halde dünyevileşen ve Öteki dünyayı hesaba katmayan bir insan olamaz. Kur'an üç boyutlu, üç zamanlıdır. Anlatımı bu üç e, zamana şamildir. Zamanlar üstü evrensel bir e, kitaptır. Hali anlatırken maziyi, geçmişi hatırlatır. Geleceğe hazırlar. İstikbali göz önüne serer. İnsan bu üç zaman e, ne yaşarsa, üç zamana uygun e, olarak yaşarsa, diri diri yaşar. Hesaplı yaşar. E, hesabı unutmaz yani geleceğini, istikbali insan değerlendirmelidir. İstikbal deyince çoğu anne baba ya bir mobilya markası aklına getiriyor veya işte çocuklarının diploma alıp da bir meslek sahibi olması, bir kariyer edinmesi olarak aklına geliyor. Halbuki istikbal esas ahirettir. Geleceğimiz onunla esas yoğrulacak. Esas geleceğimiz, esas istikbalimiz. Ahiret olacaktır. İnsanlar özellikle gençler istikbalini garanti etsin diye yetiştirildiği iddia ediliyor. Ama ahirete yönelik yetiştirilmediği için esas istikbal ihmal ediliyor, terk ediliyor. İnsan aceleci biraz sabretse birkaç saatlik zahmet karşılığında çok büyük ödüller verileceği gibi e, şu dünya hayatında bazı zorluklara tahammül etse ahirette çok büyük ödüllere kavuşacaktır. Ama aceleci olduğu için, unutkan olduğu için ve imanı sağlam olmadığı için insan dünyevileşiyor ve peşin, karların peşinde çok ucuza kendi gayretlerini satmış oluyor. Dünya oyun ve eğlenceden ibaret ve ancak çocuk akıllılar, çocuklar oyuncaklarla çokça meşgul olur. Akıllı insanlar basit şeyleri tümüyle, vakitleriyle, vakitlerini helva edeceğ e, şekilde değerlendirmez. Kıymetin kıymetli varlıkların kıymetini değerlendirir, oyuncaklara değişmez onları. Onun için e, ölüm ötesinde hiçbir gözün görmediği, hiçbir hayalin ulaşamayacağı, hiçbir kulağın işitmediği güzellikler bizleri bekliyor. E, bunun mutlaka bazı bedelleri olacak. Onun için de ahirete hesaba katan, dünyevileşmeyen ahireti öncelikleyen imanın salih amel yönüyle ortaya çıkaracağı e, güzellikler peşinde olmak lazım. Ve ölümü hatırlamamız, ölüm rabıtası yapmamız lazım. Dünya ölümden korkmayandan korkar. Dolayısıyla biz ölümden korkmazsak bizi korkutacak hiçbir güç olmaz. Müslümanca yaşayamayanlara Müslümanca ölmek her zaman mümkündür. Ama mücadelenin olmadığı yerde ahiret bilincinin hesap şuurunun da olmadığını, olmayacağını ifade edelim. Bizim esas vatanımız öteki dünyadır. Burada biz bir gurbeti yaşıyoruz. Gurbette eğlendirilmez, azık bırak biriktirilir. Esas vatan için gerekli şeyler hazırlanılır. Ve biz ana vatanımıza, baba ocağımıza yani Adem Aleyhisselam'ın ve Havva annemizin yaratıldığı yere e, döneceğiz ve esas oradan geldik inşallah oraya gideceğiz hazırlığımız orası olmalı onun için sevgili dinleyiciler e, ahireti e, hesabı unutmadan bir yaşayış gerekir ölüm ne zaman nasıl gelecek bilmiyoruz ama biz ölüme her an hazır olarak ölümü güzel karşılayacak şekilde ölümü önceliklemeli ölümü değerlendirmeli Ölüm ötesindeki duruma Kendimizi hazırlamalıyız e, Vaiz olarak ölüm yeter Denilir bir hadis rivayetinde Onun için e, Sık sık Cenazelerle Mezarlarla karşı karşıya Kalabiliyoruz Onların ne muazzam bir vaiz olduğunu Düşünelim Sessiz ama gönle işleyen Bir vaazları bir nasihatleri vardır Hepsi e, o Farklı halleriyle anlatırlar ki ölüler. Sen de yarın benim gibi olacaksın. Çünkü dün ben de senin gibiydim. Ve e, biz size dünyada kavuşmayacağız ama siz ölerek bize kavuşacaksınız. E, biz sizin gibi dün ölmeyeceğimizi düşünüyor zannediyorduk. Sanki ölümü hiç hatırlamıyorduk. Ama bize bakın ibret alın. Gibi sözlerle bize nasihat etmektedirler. Evet insanlarımız dünyadaki imtihanlara, üniversitedeki imtihanlara hazırlandığı kadar ahirete hazırlanmış olsalar kendilerini kurtaracaklar. Evet orta halli insanlar işte emekliliklerine hazırlandıkları kadar ya da e, bir ev almaya hazırlandıkları kadar, borçlarını ödemeye hazırlandıkları kadar, dünyadaki durumlarını hesaba kattıkları kadar... Ahirete hazırlanmış olsalar iş kendiliğinden hallolacak. İnsanoğlu boşuna yaratılmadı. Onun için e, imtihan bilinci bizi hesap şuuruna götürecektir. Sevgili dinleyiciler neden sorumluyuz onları tekrar hatırlatarak sözlerime e, son vereyim. İnsan beden akıl ve ruhtan meydana gelmiş bir varlık. İnsanın kendine karşı vazifeleri de bedeni akli ve ruhi olmak üzere üçe ayrılır. Hepsine hak ettiği kadar hakkını vermek, emanet bilincine sahip sorumlu bir şahsiyet e, olmak demektir. Aynı zamanda aklımızın, ruhumuzun ve bedenimizin ihtiyacı olan e, hususları vererek bu üç gücü dengelemek, uyumlu ve huzurlu bir insan olmanın dünyadaki güzelliğini tatmak için de şarttır. İnsan sadece bedeninin gıdalarını verir de aklına yeterli gıda vermezse, ruhuna gıda vermezse, Elbette akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayacaktır. Onları cılız ve e, hastalıklı hale düşürecektir. Temizlik, sağlığı korumak ve bu konuda tedbirler almak, temiz ve güzel, helal gıdalar, yiyeceklerle donanmak, çevre temizliğine dikkat etmek, insan bedenine karşı sorumluluğu e, ortaya koyar. E, sorumluluk bedenimize karşı böyle yerine gelebilir. Temizlikle, Sağlam helal temiz gıdalar yemekle ama akıl ve ruh sağlığı için başka şeylere ihtiyaç vardır. Onun için de önce sağlam bir iman şarttır. Hem akıl hem ruh sağlığını korumak için. Bugün insanların çoğu ruh sağlığını e, muhafaza edemiyor. Stres, bunalım, e, işte ölüm korkusu e, acayip şekilde insanları bunalımlara, e, psikolojik e, anormalliklere ulaştırıyor. Niye? Kalpler Allah'ın zikriyle, Allah'a ibadetle, Kur'an'la e, gıdalanacak, tatmin olacaktır. İnsanlara ruhunun gıdaları verilmeyince ruh aç kalıyor ve hastalıklar halinde cılız seslerini e, sinyal olarak ulaştırıyor. Fıtrat olarak sağlam bir şekilde emanet edilmiş akıllar ve ruh bize. Dolayısıyla akıl ve ruh sağlığımızı korumak için ana kaynak imandır, takvadır, Kur'an'dır ibadetlerdir. Yine beyin sağlığımızı, kafa sağlığımızı korumak için ilme e, mutlaka müracaat etmemiz, kitap okumamız, e, nasihatler dinlenmemiz, ibadetlere devam etmemiz, ahlaki özelliklere e, önem vermemiz mutlaka gerekmektedir. Akıl sağlığımızı hem de ruh sağlığımızı korumak için onların ihtiyacı olan gıdaları vereceğiz. Akla ve ruha zarar verecek her şeyden sakınmamız gerekir. İçki, kumar, tembellik, ibadetsiz bir hayat, Kur'ansız bir yaşayış, sorumsuzca bir davranış, bütün bunlar e, akıl ve ruh sağlığına zarar verecek hususlardır. Yine güzel bir çevre çekme, seçmek, çevre şartlarını güzelleştirmek, müslümanlaştırmak, akla ve ruha gıda verebilecek arkadaşlık ve cemaat tercihlerinde bulunmak gerekmektedir. Ruh ve akıl sağlığımızı korumak için. Bunun yanında yine şahsiyet, Özgüven, güçlü bir irade, cihat ruhu, e, akıl ve ruh sağlığı için çok önemlidir. Evet sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla bedenimizin gıdalarını e, vererek bedenimizi hastalıklardan korumak e, nasıl görevimizse e, onlardan çok daha önemli olarak ruhumuzun sağlığını koruyacak e, tedbirler almak ve gıdalar vermek, akıl sağlığımızı koruyacak tedbirler almak da o kadar önemlidir. Özgürlük çığlıklarıyla nefsini putlaştıran günümüz insanı sorumluluklardan kaçıyor. Görev bilincinden uzaklaşıyor. Emri bil maruf ve nehyanil münkerin kendisine karşı yapılmasını da, kendisinin bu görevleri başkalarına yapmasını da istemiyor. Özgürlük var diyerek kendi nefis putuna toz kondurmuyor. İnsan bunun dışında e, nelerden sorumludur anlatmaya çalıştım geçen hafta ve bu hafta. Yaptıklarından ve terk ettiklerinden sorumlu. Kötü örnek olduklarından sorumlu, özellikle kendisini örnek alan kişilere güzel örnek olması gerektiği halde, hal diliyle iyiliği tavsiye etmesi gerektiği halde kötü örnek olduğu her durumdan insan sorumludur. Sebep olduğu şeylerden, iş veya olaylardan sorumludur. Vesile olduklarından, emrettiklerinden, yasakladıklarından, seyirci kalıp değiştirmeye çalışmadığı kötülük ve zulümlerden de sorumludur. Kısaca sevgili dinleyiciler, tüm eylemlerimizden sorumluyuz. Ömrümüzü nerelerde tükettiğimizden, ilmimizden, malımızdan, malımızı nasıl kazanıp nereler sarf edip nerelere sarf etmediğimizden e, hep sorumlu olacağız. Ehlimizden, çoluk çocuğumuzdan, eşimizden, aşımızdan, işimizden, sözünü dinleyebilecek akrabalarımızdan e, sorumluyuz. İdaremiz altında iş yapanlardan, yöneticiysek yönettiklerimizden, onların yönetiminden, çevremizden. Değiştirmek için ne tür gayret sarf ettiğimiz konusunda düzenden, toplumdan da sorumluyuz. Evet, unutmayalım ki sorumsuzluk sorumlu bir hayattır. Dünya keyfi, rahat ve zevkleri eğer hesap günü olmasaydı belki önemli kabul edilebilirdi. Ama her şeyden hesaba çekileceğiz. O yüzden ölüm ve ölüm ötesi tercihlerimizi belirlemelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Akıllı kimse nefsini muhasebe eden Ve ölümden sonrası için çalışandır Aciz zavallı insan da Nefsini hevasının peşine takan Ve Allah'tan temennide bulunan kimsedir Ölmeden evvel Büyük hesap günü gelmeden Her şeyin hesabı sorulmadan önce Kendini hesaba çeken Bu muhasebeyi Bu sorgulamayı Sorumluluk bilincini yeterli sıklıkta yapanlara Ne mutlu Sevgili dinleyiciler Yeni bir Kur'an kavramıyla e, buluşmak üzere, haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hüdaya Allah'a tabi olanlara olsun.